Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli seyirciler, Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesi ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu ayet-i de, ayet-i kerime de basınımızın, bazen siyasilerimizin gündemine gelen bir ayettir. Kavga mı diyelim, çatışma mı diyelim, bütün bunlar ayetin kendinden kaynaklanmayan, tercamesinden kaynaklanan bir olaydır. Rabbim diyor ki, öyle ayeti okuyayım. اَلْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ Erkekler kadınlar üzerinde kavvamdırlar diyor. Arapçanın kendinde, yani Kur'an'ın kendinde Kavvam kelimesi kullanılmış. Türkçe'ye tercüme eden bazı değerli arkadaşlar bunu şöyle tercüme etmişler. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler diye tercüme etmişler. Hakim de Arapça bir kelimedir. Kavvam da Arapça bir kelimedir. Allah Celle Celalüh hukamune ale'n nisa veya hakimune ale'n nisa der seydi. Hakimune de çoğuldur. Hakimlerin çoğuludur. Hakim kelimesinin çoğuludur. Onu kullanmamış Kavvam kelimesini kullanmış. Basınımızda hemen hemen ilk sıralarda yer alan bir değerli yazarımız, yaşlı bir yazarımız, çok satan gazetelerde yazı yazdı hep. Bir gün telefonda bana dedi ki, Sayın Hocam Kur'an'da böyle bir ayet var mı? Ayeti şöyle sordu, Kadın, erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. Ben de böyle bir ayet yok dedim. Yanındakinin bir sesi geliyor, var var, hoca bilmiyor diyor. Ee, yazar dedi ki, bak yanımda birkaç arkadaş var, senin konuşmanı onlar da dinliyor, var diyorlar dedi. Dedim ki o arkadaş bir şey biliyor, okumuş da, yani kendi kafasından atmıyor. Ama dedim, mealden yani tercemeden okumuş, o hakimdirler sözü, tercemeyi yapan arkadaşın bulduğu karşılıktır. Ben sana dedim, Kur'an'ın kendisini okuyacağım manayı sen vereceksin. Ben Arapça bilmem dedi, bilirsin dedim. Bak şimdi söyleyeceğim. Er-Rical, biliyorsun. biliyorsun, e, biliyorum dedi. Kavvamun, bilmiyorum dedi. Kayyum kelimesini bilir, iyi biliyor, çok iyi biliyor. Kayyimi biliyorsun, biliyorum dedi. Hani vakfın başına bir kayim tayin edilir. Veya filan şirkete devlet bir şekilde el koyar, kayyimle yönetir. Veya partiler bir müddet kayyimle yönetilir. Kayyimler kendi istedikleri doğrultuda hareket edemezler. İstedikleri gibi o şirketi, o partiyi veya o vakfı yönetemezler. Bir siyasi partinin kendi sözleşmesine, vakıf sözleşmesine uygun hareket etmeleri gerekir. Bir de onu tayin eden hakimin kendisine vermiş olduğu direktifleri uygular değil mi? Evet, dedi. İşte dedim, Allah Celle Celaluhu de, Bir evde kadının hak ve görevlerini belirlemiş. Erkeğin hak ve görevlerini de belirlemiş. Ama önemli değil. Görevler belirlenir de birinin uygulayıcısı olmazsa, hani Kur'an-ı Kerim'i duvara verirseniz içindeki hükümler hiç hükmündedir. O uygulanırsa bize faydalı olur. Kadının hak ve görevlerini, erkeğin hak ve görevlerini belirleyen Allah'ın kitabı, Rasûlü'nün sünneti. Ama bu hak ve görevleri yürürlükte kılacak bir makama ihtiyaç var. Buna biz Türkçe'de aile reisi diyoruz. Aile reisi mutlaka biri olacak. Eğer erkek deli ise o zaman kadın onu evi yönetir. Evi yönetecek durumda değilse yine kadın yönetir. Yoksa erkek aklı başında ise, ergenlik çağında ise kendi isteklerini yaptırmak için kayyımlık olmaz. Onun için Müslim'in sahihinde, kitabın nikah bölümünde, Buhari'nin kitabın nikah bölümünde Erkekler kadınlara gayri meşru emir veremezler. Yani Allah'ın kitabına aykırı emir veya yasak koyamazlar. Eğer koyarlarsa kadın onu tutmakla görevli değildir demiş. Yani bir aile hayatının devamını Allah Celle Celaluhu erkeğe veriyor o konuda yönetme konusunda ona bir özellik verdiğini de birbirimizden, geçen dersimizde onu anlatmıştım, herkes kadında öyle özellikler var ki, öyle güzellikler var ki erkekte yok. Erkekte öyle özellik ve güzellikler var ki o kadında yok. Biz birbiriyle kadın ve erkeği yarıştırmıyoruz hani laleyle e, gülü sümbülle aranfili yarıştırmayız. Yaraştır, e, Hepisi kendi yerinde zamanında güzeldir. Onun için kadının kendine has özellikleri ve güzellikleri var. Erkeğin kendine has özellik ve güzellikleri var. Yönetme konusunda erkeklerin Kabiliyeti daha gelişkin olduğundan Allah Celle Celalu bu aile reisliğini kayimliği erkeklere vermiş. Bir, i̇kinci sebep de vevime infak min emvalihin mallarından infak etmesi sebebiyle. Yani ailenin geçimini Rabbim erkeğe yüklediğinden kayimlik görevini de erkeğe vermiş. فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ Salih, kadınlar, yani salih kelimesi hem tabiata hem de Kur'an'a ve hadise uygun hareket eden, bozmayan tabiatın ve şeriatın düzgünlüğünü kendi hayatında devam ettiren kadınlar gönülden Allah'a kulluk yaparlar. Namuslarını korurlar. Kocalarının olmadığı zamanlarda da korurlar. Ve latī tekhāfūna nushūzahunn Kocasına karşı biraz baş kaldıran Kadınlara gelince onlara nasihatte bulununuz, diyor. Birinci planda nasihat. Yani aile huzurunu bozacak davranışların içerisine girmiş. Buna erkek de girebilir, kadın da girebilir. Bu surenin devamında aynı kelime, nüşuz kelimesi kullanılıyor. Rabbim erkekler için de bunu kullanıyor. ''Onlara nasihat edin'' diyor. Nasihat eğer kâr etmezse ''Veh cüruhünne'' ''Üç günü geçmemek kaydıyla'' Üç gün kelimesini hadisten alıyoruz. ''Üç günü geçmemek kaydıyla'' ''Birlikte olmama'' Yani cinsel ilişkide bulunmama küslüğü ''Küslük'' diyelim biz bunu. ''Küsünüz'' ama o küslük en fazla üç gün, üç günü geçmeyecek. Bana dikkat edin, her harikarda evinizde üç günü küslüğünüz geçmeyecek. Buna dikkat edin. Hani beş dakika önce birbirinizi kırmışsınız, kırmamanız gerekir dünyanın tamamı. Erkeğin veya kadının gönül telinin koparılmasına değmez. Yataklarından ayrın, Yani yataklarınızı yatakta ayrılın derken aynı yatakta olsa bile yani kırgın olduğunuzu ifade edin. Eğer bu da fayda vermezse onları döv onları dövün derken sınırlamayı Peygamber Efendimiz getirmiş. Bir, kendi hayatıyla getirmiş. Kendi hayatıyla nasıl getirmiş? Aynı anda yaşayan dokuz hanımı olmuş Peygamber Efendimiz. Ve bunların hiçbirine bir tek tokat vurmamış. Bir kere bizim örneğimiz ve önderimiz sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ama insanlar Erkeklerde, kadınlarda birbirlerinden yapı itibarıyla ayrı olmaları nedeniyle bazen bir incitilmeyi isteyebilirler. O zaman iz yapmamak kaydıyla bir Kerem Efendimizin, iki yüzüne, kafasına vurmamak kaydıyla dövebilirsiniz diyor. Peygamber Efendimiz diyor onu. Yüzüne vurmayacaksınız ve vücudunda iz meydana getirmeyeceksiniz. Zaten kemik kırılması falan hiç olmayacak. Vücudunda iz meydana getirilmeyecek, yüzüne ve kafasına vurulmayacak. Hocam bu da olmasa, e, bu da olmasın Peygamber Efendimiz yapmış zaten. Ben kendi hayatımdan bilirim. Sekiz yaşında bir kızıma tokat vurma içimden geçti. Sonra dedim ki bugün vurma da yarın vur. Yarına kadar kalmanın sebebi e, bir çare üretirsin buna. E çareyi de üretiyorsun. Ne zaman biz tokata e, başvuruyoruz veya kaba kuvvete başvuruyoruz Bizim zayıf olduğumuz zamanda biz ona, zayıflığımızı tokatla kapatma tarafına gidiyoruz. Ama yarına kalınca da ben kendim çare üretiyorum ve tokat vurma ihtiyacını da hissetmiyorum. Peygamber Efendimiz, Kainat'ın Efendisi dokuz kadınla aynı anda beraber olmasına rağmen ve onlarla bir ömür geçirmesine rağmen, her şeye çare üretme durumunda olduğundan tokadama hiç başvurmamış. Ama ben size bir olay anlatayım. Hanımı görmedim ama beyni çok gördüm. Bir şehrin orta halli bir esnafı, yani ortanın biraz da üzerinde. Bunlar üç çocuktan sonra ayrıldılar. Ayrıldıklarını duydum. Yani ben ailenin içinde olmadığım için ikinci kişiden dinliyorum ben. Ayrıldılar diyor. Hanım biriyle evlendi. Başka bir şehirden biriyle evlendi. Bey işleri bozuldu. Çok bozuldu. Emekli maaşıyla geçinme durumunda kaldı. Ba e, esnaf olması nedeniyle emekli olmuş, emekli maaşıyla geçinme durumunda kaldı. Boşanan eşi yeni evlendiği beyine durumu bildirmiş. Her sene buna maddi destek, her ay buna maddi destek sağlıyorlar. Bak hanımefendinin iyiliğine bakınız siz. Her ay kocasına diyor ki yeni kocasına. Bu diyor zor durumda. Biz buna her ay şu kadarlere gönderelim. Gönderelim hayat. Göndermişler. Bana anlatan diyor ki bir gün o hanımefendi geldiğinde demiş ki abla madem bu kadar beğeniyordunuz niye ayrıldınız? Demiş ki üç çocuğumuz oldu. Bu kadar zaman içerisinde bana bir defa hayır demedi. Hayır demedi bana. Ya bir de hayır kelimesi bekledim. En son ayrılmamızda kızdım ona bir kamyon getir eşyalarımı kamyona taşı ben ayrılacağım dedim. Tamam hanımın dedi gitti kamyonu aldı geldi bir taşıyıcı getirmiş o eşyaları taşıdı ve mahkemeye yine ben verdim boşanmayı böylece sağladık. Ben şunu bekledim. Kolumdan tutup kapıdan içeriye beni bir sallasa dedim. Ama yapmadı. Her şeyime evet dedi ve ben de bundan bıktım diyor. Buyurun. Kolumdan tutun da bir sallayın diyor ayet-i içeriye. Geç evine. Deyin de diyor. Eğer size itaat edecek olurlarsa kana tabi aleyhin sebebiyle başka yollara başvurmayın onun aleyhine hiçbir işlem yapmayın inna llaha kana aliyen kebira allah celle celaluh yücedir ve allah celle celaluh her şeye hakimdir yücedir ve büyüktür Beynixiftüm şıqaga beynihemafibatır hakemen min ahlîhi ve hakemen min ahlîha. Eğer eşler arasındaki kavga konusunda korkuya düşerseniz kadın tarafından bir hakem, erkek tarafından da bir hakem gönderin. İn yurid'a ıslahan yuafirillahü beinehu. Eğer bu iki hakem Aralarını bulmayı murat ederlerse Allah onları başarılı kılar. Allah kâne Alimen khabîrâ. Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkatinizi çekerim. Hakemlik kelimesini biz on yıldır duyuyoruz kıbin yerından bu tarafa duyabiliyoruz. 1400 yıl önce Allah Celle Celalüh hakemlik müessesesini işletmemizi istiyor. Hatta çağımızın hakemlik müessesesinde devletin belirlediği insanlar görev yapacak. O değil. Rabbim diyor ki Erkeğin tarafından biri, kadının tarafından biri. İkisinin de tabi kabul ettiği. Yani erkek diyor ki bizim hakemimiz bu. Kadın da diyor ki bizim hakemimiz de bu. Bunların ikisi bir araya geliyorlar. Ve onların aralarını bulmak için gayret gösterirlerse Allah da onları başarılı kılar diyor Allah Celle Celal Rabbim ama Ve in yurida eğer onlar ıslahı arayı bulmayı isterlerse, bu cümle de önemli. Çünkü bazen Arap olucular kullandıkları kelimelerle arada bozabilirler. Ara bozmak için o kelimeleri kullanabilirler. Onun için bir kere iyi niyetli insanlardan hakem tayin edilmelidir. Ve Abdullah'e Kur'an bizim hayatımızı düzene koyuyor. Eşler ayrılmasın, birbirlerini kırmasın, iki günlük dünyada gönüllerine hüzün bulutları girmesin, evlerinin önünden bile keder kervanları geçmesin. Hep mutluluk içerisinde olsunlar, o kadar değil, devam, daha bununla da yeterli değil. Allah'a kulluk ediniz ve la tüşrikû bihi Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Allah bunları bildiriyor, Allah bunları bildiriyor ama batının değerleri bunun aksini söylüyor. Birleşmiş Milletler kararları bunların aksini söylüyor. Ben onu tutarım diyerek onları Allah'a ortak koşmayın. Ve bil valideyni ihsana, anne babaya iyilik yapınız. Ve bidil kurba, yakın akrabalara, vel yetama, yetimlere, vel mesakin, fakirlere iyilik yapınız vel cari dil qurba vel cari yakın komşuya uzak komşuya iyilik yapınız. ve sahibi bil cembi. Arkadaşa yani başındaki arkadaşa. Ve bis sabilin yolda kalmışlara. Ve memareket eymanukum ellerinizin altındaki çalışanlara iyilik yapın. İnna Allaha kana la inna la yuhibbu men kana muhtalen fakhura. Allah böbürlenenleri, kibirlenenleri sevmez diyor Allah Celle Celal. Hayatımızı düzenliyor Rabbim. Anne babamız, arkadaşlarımız, komşularımız, çevremizdeki fakirler ve yetimler bütün bunlara iyilikle davranacak ve iyilikte bulunacağız biz bunlara. Bir gün iki arkadaş yanıma geldiler. Üniversitedeyken sohbetlerime katılıyorlarmış. Okulu bitirmişler, birisi bir iş kurmuş, iyi de para kazanıyormuş. Öbür arkadaşını da yanına mühendis olarak alacak. Beni ziyarete gelmişler de, şaka yolu. Hocam, ücretim konusunda anlaşamadık, diyor. İşe girecek olan mühendis. Ben ona diyorum ki, ben senin kölem olayım. Ücretlin olmayayım. Halbuki şey, iş yerinin sahibi iyi para vermiş. Yani piyasanın üstünde bir para vermiş ona aylık da. Arkadaşı diyor ki, Mühendis olarak işe girecek olan senin kölen olayım diyor. Tabii o bir hadis-i şerifi biliyor. İkisi de biliyor. İşveren de diyor ki olmaz. Pahalıya mal olursun. Bana pahalıya mal olursun. Çünkü Peygamberimiz yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz diyor sen benim yediğimden yeme, giydiğimden giyme durumunda olursan, bu verdiğim maaştan fazla vermem lazım, diyor. Ve ma mereket eyman hükümü her okuyuşumuzda da, yani köle ve cariyelerinize karşı iyi davranın ayetini her okuyuşumuzda da böyle düşünün. Günümüzde köle yok ama işçilerinizi böyle değerlendirin. Maaşını verirken, bu maaşla bu şehirde ben geçinebiliyor muyum, geçinebilir miyim diye bir düşünün. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ O kibirlenen ve böbürlenenler var ya, onlar cimrilik yaparlar. İnsanlara cimriliği emreden. Onu insanlara anlatırlar? Ağlan tutumlu olacaksın, saçıp savurmayacaksın. Bunlar bizim de tabirlerimiz ama yardım edenlerin yardım etmesini engelleme sözlerini olarak bu kelimeleri kullanırlar. Ve yektümüne mâ âtâhumullâhu min fâzlî Allah'ın kendi lütfundan verdiklerini gizlerler. Ve âtedinâ lil kafirine azâben mühînâ ve biz kafirlere acıklı azabı, aşağılayıcı, alçaltıcı azabı hazırladık diyor Allah, Allah Celle Celaluhu. Onlar yani malı toplayıp da mallarıyla etrafa hava atanlar وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالِهُمْ رِعَا النَّاسِ İnsanlara, hayvanlara, tabiata, çevreye şuna buna yardım ederler ama gösteriş için yaparlar diyor. İnsanlara onu gösteriş olarak o yardımları yaparlar. Filandan şu kadar milyon. Verildi desinler diye yaparlar. Velaykümene billahi ve la bil yevmil Bunlar Allah'a ve ahirete iman etmezler. Ve men yekunu şeytanu lehu galiinan fe Kimin Yakını şeytan olursa, onun yakını ne kötü bir yandaştır, diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresinde geçmişti, müminler en sevdiklerinden verirler. Yine müminler, gecede verirler, gündüzde verirler, gizlide verirler, açıkta verirler. Dört halde veririz. Duruma göre o. Durum neyi gerektiriyorsa biz onu yaparız. Ama gizlice verdiğiniz, sağ elinizin verdiğiniz, sol elinizden gizlediğiniz yardımlar en değerli yardımlar, yardımlardır. Ve ma da aleyhim lev aminu billahi ve ahir <gülüyor> ve en feku Keşke onlar Allah'a ve ahirete iman etselerdi. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan da dağıtsalardı. Ne ve kana Allahu alimen ve kana Allahu bihim alima. Allah onları bilmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. İnna Allah la yazlimu mitqare darratin ve in teku haseneten yu da'ifha ve yu'ti Allah hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Eğer iyilik olursa siz iyilik yaparsanız Allah onu kat kat verir. Ve o kendi katından çok büyük mükafatlar verir. فَكَيْفَ اِذَا جِدْنَا ümmetin كُلِّ اُمَّتٍ بِشَه۪يدٍ وَجِدْنَا بِكَ عَلٰى هَا Bir gün gelecek, her ümmetin orada bir şahidi olacak. Bir kere her peygamber kendi ümmetinin şahidi. Bizim peygamberimiz, bizim kıyamete kadar gelecek bu insanlığın şahidi, bütün Müminler de şahitlik görevini yapacaklar. Bakalım o zaman durum ne olacak diyor ahirette. يَوْمَ اِذٍ يَوَاً ve كَفَرُوا وَاَصَعُ الرَّسُولِ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ <الْعَرُّ> O gün onlar, o kafirler ve peygamberi isyan edenler, yerde dümdüz olmak isterler. Yani toprak olmak isterler. Hani e, Nebat Suresinin yani Amme Suresinin sonundaki yaleiteni kütütür keşke toprak olsaydım diyecekler. Ve ayetim Allah her hiçbir olayı da Allah'tan, hiçbir sözü de Allah'tan gizleyemeyecekler diyor Allah Celle Celer. Rabbimiz yardımcımız olsun. Allah korktuğumuzdan kurtarsın. Umduğumuz her şeyi versin ve şanına layık şekilde bize affıyla, rahmetiyle, mağfiretiyle muamele etsin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.